Biraz sonra masallarını dinleyeceğiniz Hans Christian Andersen bundan neredeyse 200 yıl önce yaşamış Danimarkalı bir yazardır. 1805 yılında yoksul bir ayakkabıcının oğlu olarak dünyaya gözlerini açtığında hiç kimse onun ünlü bir masalcı olacağını tahmin etmiyordu. Ama küçük yaşta ülkesinin en büyük kentlerinden biri olan Kopenhag'a gelen Andersen, Burada öğrenimini sürdürürken dünyanın bütün çocukları için güzel masallar yazmayı kafasına koymuştu bile. Yüreğinde bu sevdayla uzun yolculuklara çıktı. İtalya'yı, İspanya'yı hep bu gözle dolaştı. Kulaktan kulağa yayılan halk öykülerini masallaştırdı. Hayal gücünü kullanarak yeni masallar yarattı. Bugün büyük bir zevkle dinlediğimiz masallarında hep daha adaletli, daha iyi, daha güzel bir dünya özlemini anlattı bize. 70 yaşında yaşama gözlerini kapattığında ise onlarca kitap ve yüzlerce masal bırakmıştı geride. Şimdi şöyle gözlerimizi kapatıp Andersen'in sımsıcak masal dünyasında bir yolculukta biz yapalım. Ne dersiniz? Çirkin ördek yavrusu. Ördeğin biri kuluçkaya yatmış, yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyormuş. Gel zaman git zaman yumurtalar bir lira ardından çatlamaya başlamış. Ana ördek çok sevinmiş. Mini mini civcivler yumurtalarına çıkınca... Bak bak bak şu işe bak dünya ne kadar da büyükmüş. Diye bağırmışlar. Ana ördek sarılıp öpmüş yavrularını. Gel gelelim son çıkan yavru öyle çirkin öyle çirkinmiş ki... Ana ördek şaşırmış kalmış. Ay bu çirkin civciv bir hindi yavrusu olmasın sakın. Öbür kardeşleri çirkin yavruyu hiç sevmiyormuş. Seni aramızda istemiyorum. Çirkin şey ne olacak? Sen bizim yüz karamızsın. Umarım seni kedi kapar da kurtuluruz. Çirkin ördek yavrusu bu duruma çok üzülüyormuş. Kardeşleri fırsat buldukça gagalayıp ısırıyor. itip kakıyorlarmış zavallıca. Çirkin ördek yavrusu dayanamamış. Almış başını yollara düşmüş. Gitmiş de gitmiş. Gitmiş de gitmiş. Sonunda gele gele bir göle gelmiş. Gölde yaban ördekleri yüzüyormuş. Yaban ördekleri onu görünce... Ay şuna bakın ne çirkin şey. Sakın içimizden biriyle evlenmeye kalkma. Çirkin ördek yavrusu yaban ördeklerinin yanından ayrılmış. Ama birden kocaman bir av köpeği de burun buruna gelmesin mi? İşe bakın ki köpek küçük ördeğe bir şey yapmamış. Şöyle bir baktıktan sonra çekip gitmiş. Öyle çirkinim ki köpek bile avlamaya değer görmedi beni. Çirkinliğim bu kez işe yaradı doğrusu. Diye düşünmüş. ...derken karşısına bir kulübe çıkmış. Bu kulübede yaşlı bir kadın, bir kedi, bir de tavuk yaşıyormuş. Yaşlı kadın küçük ördeği görünce... Aman ne iyi, bunu yumurtlatıp kuluçkaya yatırırım. Yeni yeni civcivlerim olur. Aradan günler geçmiş ama... ...ördekçiğin yumurtlayacağı falan yokmuş. Yaşlı kadın yumurtlamıyorsun diye homurdanıp duruyormuş. Çirkin ördek yavrusu böylece oradan da ayrılıp yollara düşmüş. Günler günleri kovalamış... Ördekçik büyüyüp güçlenmiş, Kanatlarını açıp uçmaya başlamış Uçmuş uçmuş uçmuş Sonunda ortasında havuz bulunan bir parka gelmiş Havuzda üç tane pembeyaz kuğu varmış Kuğulara doğru yüzerken Ne güzel kuşlar ne olurdu ben de onlar gibi güzel olsaydım Diye düşünüyormuş Bir ara gözü sudaki yansısına ilişmiş O da neyse. Gözlerine inanamamış çünkü suda güzel bir kuğu görüntüsü varmış. Evet bir kuğu olmuş artık o. Bir sevinmiş ki sormayın. Kuğular yani gerçek kardeşleri yanına gelip okşamışlar onu. Hoş, Hoş geldin. Demişler. Havuzun başında oynayan çocuklar. <gülüyor> Bakın yeni bir kuğu daha gelmiş. Hem de çok güzel bir kuğu. <gülüyor> diye sevinçle bağırışmışlar. Çirkin diye aşağılandığı günler geride kalmış. Küçük güzel kuğuyu mutlu günler bekliyormuş artık. Kibritçi kız. Korkunç bir soğuk vardı. Kar yağıyordu. Hava kararmıştı. Yılbaşı gecesiydi. Bu karanlıkta, bu soğukta küçük bir kızcağız yürüyordu sokakta. Yanla Evden çıktığı zaman ayaklarında annesinin kocaman terlikleri vardı. Ama önüne çıkan bir arabadan kaçmak isterken terliklerini yitirmişti. Birini bulamamıştı. Öbür terliği de yaramaz bir çocuk alıp kaçmıştı. Kaçarken de... ...çocuklarım olunca bu terliği beşik diye kullanacağım. <gülüyor> diye alay etmişti. İşte bu yüzden... ...yalın ayak yürüyordu şimdi. Ayakları soğuktan morarmıştı. Üşüyordu. Eski püskü önlüğünün içinde bir sürü kibrit vardı. Bir kutusunu da sıkı sıkı tutuyordu. Bütün gün bir kutu bile satamamıştı. Karnı acıkmıştı. Bütün pencerelerde... ...ışıklar yanıyor. Sokak mis gibi kas kızartması kokuyordu. Küçük kız... İki evin arasındaki bir köşeye büzüldü. Eve gitse para kazanamadığı için babası döverdi. Üstelik evleri de soğuktu. Minicik elleri soğuktan donmuş gibiydi. Isınmak için kutudan bir kibrit çıkardı, sürttü. Bir kıvılcım çıktı, kibrit yandı. Avucunun içinde küçük bir lamba gibi oldu. Küçük kız gürül gürül yanan büyük bir sobanın yanında oturuyormuş sandı kendini. Ama birden kibrit sönüverdi. Soba yok oldu. Bir kibrit daha yaktı, kibritin parıltısı duvara vurdu, duvar saydamlaştı, odanın içi göründü. Odadaki masanın üzerinde bir kaz kızartması gördü. Kaz tabaktan aşağı atmadı, sırtında çatal bıçak, kıza doğru badi badi yürümeye başladı. Kibrit birden verdi. Kalın ve soğuk duvardan başka bir şey görünmez oldu. Küçük kız bir kibrit daha çaktı. Üstünde çeşit çeşit oyuncaklar asılı kocaman bir yılbaşı ağacının altında buldu kendini. Ellerini oyuncaklara doğru kaldırdı, birden söndü kibrit. Derken bir yıldızın kaydığını, gökyüzünde alevden bir çizgi bıraktığını gördü. Şu anda biri öldü, diye söylendi. Büyükannesinden duymuştu bunu. Büyükannesi, bir yıldız düştü mü? Bir insanın ruhu gökyüzüne yükselir, demişti. Büyükannesi onu çok severdi. Ama ne yazık ki çoktan ölmüştü büyükannesi. Küçük kız bir kibrit daha yaktı. Ortalık pırıl pırıl aydınlandı. Aydınlığın içinde büyük annesini gördü. Ne kadar sevimli, ne kadar güler yüzüydi büyük annesi. Büyük anne diye bağırdı. Ne olur beni de götür büyük anne. Kibrit bitince gideceksin biliyorum. Sıcak soba gibi, kaz kızartması gibi, o kocaman yılbaşı ağacı gibi sen de gideceksin. Küçük kız büyük annesi gitmesin diye ne kadar kibrit kaldıysa. Hepsini birbiri ardından yaktı. Ortalık gün gibi aydınlandı. Büyük annesi daha önce hiç böylesine güzel, böylesine büyük görünmemişti gözüne. Kadın küçük kızı kollarına aldı, havaya kaldırdı. Yükseklere, çok yükseklere uçtular. Göklerde ne soğuk vardı, ne açlık, ne korku. Ama ertesi sabah küçük kız hala evin köşesinde öylece oturuyordu. Yanakları pembe pembeydi, Gülümsüyordu Ölmüştü. Yılın son gecesinde donarak ölmüştü işte. Hemen hepsi yanmış bir demet kibritle oracıkta öylece oturuyordu kızcağız. Görenler ısınmak istemiş diye düşündüler. Ama ne kadar güzel şeyler gördüğünü, Yeni Yıla büyük annesiyle birlikte ne büyük bir sevinçle girdiğini kimseler bilmedi. ''Gerçek prenses'' ''Bir varmış bir yokmuş'' ''Ülkenin birinde bir prens varmış'' ''Bu prens bir prensesle evlenmek istiyormuş'' ''İstiyormuş ama'' ''Benim evleneceğim kız gerçekten bir prenses olmalı'' ''Diyormuş'' ''Gerçek bir prenses bulmak için her yeri karış karış dolaşmış'' ''Gezip tozmadığı yer kalmamış'' ''Ama bir türlü aradığı gibi birini bulamamış'' ''Prenses çokmuş ya'' ''Her birinin mutlaka bir kusuru çıkıyormuş'' Bakmış ki aradığını bulamıyor, dönmüş yurduna gelmiş yine. Aradığını bulamadığı için pek üzüntülüymüş. Çünkü gerçek bir prensesle evlenmeyi çok istiyormuş. Gel zaman git zaman bir gece hava bozmuş, korkunç bir fırtına patlamış. Gök gümbür gümbür gürlüyor, şimşekler çakıyor, şakır şakır yağmur yağıyormuş. Derken sarayın kapısı çalınmış. Kim o? Benim ben, bir prenses. ...kapıyı açmışlar ki ne görsünler... ...yağmurdan sırılsıklam olmuş... ...zavallı bir kızcağız durmuyor mu karşılarında... ...kızın giysilerinden... ...saçlarından sular akıyormuş şıpır şıpır... ...ama böyleyken bile... ...hala gerçek bir prenses olduğunu söylüyormuş... ...yaşlı kraliçe... Dur hele, şimdi anlarız... ...yaşlı kraliçe yatak odasına gitmiş... yatağa kaldırmış... ...en alta küçük bir bezelye tanesi koymuş... ...sonra bezelerin üstüne... 20 tane kuş tüyünden yumuşacık yatak yerleştirmiş... Kızı o gece yatakta yatırmışlar. Sabahleyin uyanınca kıza sormuşlar. Nasıl? İyi uyudun mu bari? Ne gezer? Sabah kadar gözümü bile kırpmadım. Yatakta ne vardı bilmem. Sanki sert bir şeyin üstüne yatmışım gibi her yerim sızım sızım sızlıyor. Kuş tüyünden yapılmış 20 tane yumuşacık yatağın üzerinde yattığı halde en alttaki ufacık bir bezelye tanesine rahatsız olduğuna göre tamam demişler. Bu kız gerçek bir prensestir. Prens hemen evlenmiş o kızla. Gerçek bir prensesle evlendiğini adı gibi biliyormuş artık. O küçük bezelye tanesini müzeye koymuşlar. Eğer biri almadıysa o bezelyeyi bugün bile orada görebilirsiniz. İşte size gerçek bir masal. Top ile Topaç Bir çekmecede öteki oyuncaklarla birlikte yaşayan bir topaç ile küçük bir top varmış. Bir gün topaç topa demiş ki, Seninle çok uzun süredir bu çekmecede yaşıyoruz. Benimle evlenir misin? Ama parlak veriden yapılmış olan top kendini beğenmişin biriymiş. Topaç'ın sorusuna yanıt bile vermemiş. Ertesi gün oyuncakların sahibi küçük çocuk gelmiş, topacı kırmızı sarıya boyamış. Ucuna da demirden bir kabara çakmış. Topaç bir güzelleşmiş, bir güzelleşmiş ki sormayın. Dönerken çok hoş bir görüntüsü varmış. Topa demiş ki... Hadi gel evlenelim. Bak birbirimize çok uygunuz. Sen zıplıyorsun. Ben fırıl fırıl dönüp dans ediyorum. Bizden mutlu çift olur mu? Hı, güleyim bari. Ben soylu bir aileden geliyorum. Benim annem babam parlak deriden yapılmış terliklerdi. Benim içimde mantar bulunduğunu biliyor musun? Hem ben bir kırlangıçla nişanlıyım. Seni ne yapayım? Topaş o günden sonra bir daha açmamış bu konuyu. Bir gün küçük çocuk topu almış oynamaya başlamış. Topaç topun havaya uçtuğunu, gelip yere değdikten sonra yine havaya fırladığını görüyormuş. Bir ara top yine havaya fırlamış ama dönüp gelmemiş. Çocuk aramış da aramış, bir türlü bulamamış topu. Top kayıplara karışmış. Topaç çok üzülmüş bu işe. Ben onun nereye gittiğini çok iyi biliyorum. Şimdi o bir kırlangıç yuvasında. Kırlangıçla evlendi. Topaç topu düşündükçe üzüntüsü daha da artıyor. Gönlünü ona daha çok kaptırıyormuş. O günden sonra fırıl fırıl dönmeye, dans etmeye, vınlamaya ve hep topu düşünmeye başlamış. Böylece yıllar yılları kovalamış ve bu aşk eskimiş. Topaç da genç değilmiş artık, epeyce ihtiyarlamışmış. Günüm yerinde baştan başa yaldızlamışlar topaçı. Topaç eskisinden de güzel olmuş, yine sıçrayıp zıplamaya başlamış. Ama eskisi gibi vınlamıyormuş artık. Bir gün öyle yükseğe zıplamış ki gözden yitip gidivermiş. Aramışlar, taramışlar ama Topaç'ı bulamamışlar. Meğer Topaç bir çöp kutusuna düşmüşmüş. Çöplerin, süpürütülerin arasındaymış şimdi. Artık hep burada kalırım. Çok yakında yaldızım da dökülür. Ha, i̇yi ama bu dilenci sürüsü de ne? Ben kimlerin arasındayım? Topaç üzüntüyle çevresine bakmış. Derken yuvarlak garip bir şey görmüş. Çürük bir elmaya benziyormuş Topaç'ın gördüğü. Ama elma değilmiş bu. Eski bir topmuş. Hele şükür konuşabileceğim biri geldi. Ben parlak deriden yapılmıştım. İçimde de mantar vardı. Tam bir kırlangıçla evlenecektim ki... ...saçaktaki su oluğuna düştüm. Orada beş yıl kaldım. Sonunda sular sürükleyip buraya attı beni. Bir genç kız için çok... ...hem de çok uzun bir süre bu. Topat hiç sesini çıkarmamış. Eski sevgilisini düşünmüş. Bu eski topun bir zamanlar kendi sevdiği o top olduğunu anlamış. Derken küçük çocuğun annesi gelmiş, çöp kutusunu boşaltmak istemiş. Topacı görünce ah altın topaç işte burada.'' demiş. Topaç yine evde yaşamaya başlamış. Kimse bir daha kendini beğenmiş, topun sözünü etmemiş. Topaç da eski sevdiğinin adını ağzına almamış. Leylek Lelek Havada Bir köyde sonuncu evin üzerinde leylek yuvası varmış. Leylek ana dört yavrusuyla birlikte bu yuvada oturuyormuş. Yavruların gagaları henüz kırmızılaşmadığı için siyahmış. Aşağıda sokakta çocuklar oyun oynuyorlarmış. Leylekleri görünce çocukların en yaramazı şarkı söylemeye başlamış. Çok geçmeden tüm çocuklar katılmış bu şarkıya. Leylek Leylek Havada, yumurtası tavada Yavru leylekler çok korkmuşlar. Bu çocuklar bizim için çok kötü şeyler söylüyorlar. Korkuyoruz. Bunun üzerine leylek ana... Siz kulak asmayın onlara. Demiş. Çocuklar şarkılarına devam etmişler. Söylerken bir yandan da parmaklarıyla leylekleri gösteriyorlarmış. İçlerinde yalnız bir çocuk katılmamış onlara. Bu çocuğun adı Peter'miş. Hayvanlarla alay etmek çok çirkin bir şey. Diyormuş arkadaşlarına ama dinleyen kim? Ertesi günü çocuklar oynamaya geldiklerinde yine şarkı söylemeye başlamışlar. Dönetleri kavada, yumurtası tavada. Yavrular çok korkmuşlar. Yumurtamızı tavaya mı koyacaklar? Yok canım. Siz bir an önce uçmayı öğrenmeye bakın. Uçmayı öğrenince sizinle çayırlara, bataklıklara gideceğiz. Kurbağaları ziyaret edeceğiz. Sonbahar gelip de burada havalar soğuyunca sıcak ülkelere uçacağız. ''O zaman buralar öyle soğuk olur ki bulutlar donar, küçük pembeyaz parçacıklar halinde yere düşerler.'' Yavrular sormuş. ''Bu yaramaz çocuklar da mı? <gülüyor> ''Hayır, donmazlar ama çok üşürler. Karanlık odalarda oturur ve çok sıkılırlar. Oysa sizler bu sırada sıcacık ülkelerde güle oynaya uçacaksınız.'' Leylek ana yavrularını her gün çeşitli yiyecekler getiriyor, onları besliyormuş. Yavrular da günden güne büyüyormuş. Deylek ana başını kuyruğuna kadar çeviriyor, gagasını takırdatıyormuş. Gagası tıpkı bir trampet gibiymiş. Gel zaman git zaman yavru deylekler uçmayı öğrenmişler. Sonbahar gelince sıcak ülkelere uçmak için toplanmaya başlamışlar. Buradan gitmeden önce o yaramaz çocuklardan üçümüzü alalım. Elbette. Aa, bakın ne geldi aklıma. Küçük bir göl var. Bütün insan yavruları o göldedir. ''Bir leylek gidip o bebekleri annelerine götürünceye kadar o bebekler orada yaşarlar. Ben o gölün yerini biliyorum. Tüm bebekler o gölde uyur, tatlı düşler görürler. Anne babalar hep böyle bir bebekleri olsun isterler. Çocuklar da böyle bir kardeşlerinin olmasını tabii. Biz şimdi o göle uçarız. Çirkin şarkılar söylememiş, leyleklerle alay etmemiş çocuklara oradan bir bebek getiririz. Şarkı söyleyenlere ise hiçbir şey getirmeyiz.'' Peki ya o çirkin şarkıyı ilk söyleyen yaramaz çocuğu ne yapacağız? Gölde ölü bir bebek var. Yaramaz çocuğa işte o ölü bebeği getiririz. Bir de uslu bir çocuk vardı ya. Hayvanlarla alay etmek çok çirkin bir şey demişti hani. İşte o çocuğun adı Peter'dı. Peter'a biri kız biri erkek, iki kardeş götürürüz. Çok sevinir. Onun adı Peter olduğu için sizin de adınız Peter olsun. Gerçekten de Leylek ananın dediği gibi olmuş. O gün bugündür... Bütün leyleklerin adı Peter'dır. Yiğit Kurşun Asker Küçük bir oğlan çocuğuna doğum gününde bir kutu armağan etmişler. Çocuk merakla kutuyu açıp bakmış...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 Kapı açılmış, rüzgar balerin kızı kavradığı gibi sobanın içine kurşun askerin yanına uçulmuş. Balerin kız alev alev yanıp yok olmuş. Kurşun asker de ermiş. Hizmetçi kız ertesi sabah sobanın külünü alırken minicik bir kurşun kalp halinde bulmuş bizim yiğit kurşun askeri. Minik balerin kızdansa kala kala küçücük sırça bir pul kalmış geriye. Büyük yarışma. Bir gün pire, çekirge ve kurbağa konuşuyorlarmış. Pire... Ben ikinizden de daha çok zıplarım. Demiş. Çekirge durur mu o da... Hadi oradan siz benimle boy ölçüşemezsiniz. Demiş. Kurbağa da... Diye burun kıvırmış. Siz kim zıplamak kim? Ben daha çok zıplarım. Sen daha az zıplarsın derken tartışma uzamış da uzamış. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Aralarında bir yüksek atlama yarışması düzenlemişler. Duyduk duymadık demeyin. Bizler, pire, çekirge ve kurbağa bir yüksek atlama yarışması düzenledik. Herkes bu yarışmayı izlemeye gelebilir. Diye dört bir yana haber salmışlar. Bunu duyan kral demiş ki... Yarışmayı kim kazanırsa kızımı ona vereceğim. İşte böyle. Yarışma günü gelip çatmış. İlk önce pire görülmüş. Tintin yürüyerek ortaya gelmiş. Kralı kibarca selamlamış. Kendine pek güveniyormuş pire. Ee, ne de olsa insanlara çok ama çok yakın bir yaşantısı varmış Pire'nin. Sonra çekirge yerini almış. Doğrusu ya çok yakışıklıymış. Boylu postuymuş çekirge. Kendini soylu bir aileden gelmez ayarmış. Şarkı söylemek de benim üstüme yoktur. Sesimin güzelliğini duyan nice cırcır cır böcekleri... ...kıskançlığından çatır çatır çatlamıştır. Diye övünür dururmuş. Pire ve çekirge kendilerinden öylesine eminmişler ki... Prensesi alacaklarından hiç mi hiç kuşku duymuyorlarmış. Kurbağa da ortaya çıkmış ama sesini hiç çıkarmamış sırasını beklemeye başlamış. Yarışma başlamış. Önce pira atlamış. Öyle yüksekten atlamış ki kimse onu görememiş. Bu yüzden hiç atlamadığını sanmışlar. Sıra çekirgedeymiş. Çekirge tüm gücüyle sıçramış. Ama heyecandan yolunu şaşırıp kralın yüzüne çarpmasın mı? Kral çok kızmış bu terbiyesizliğe. Yüksek atlama sırası kurbağaya gelmiş Kurbağa kara kara düşünüp duruyormuş Salondakiler kurbağa yarışmadan çekilecek galiba diye düşünmüşler Ama tam bu sırada kurbağa vermiş. Sıçramasıyla da doğruca altın iskembesinde oturmakta olan prensesin kucağına düşmesi bir olmuş Bu olay kralın çok hoşuna gitmiş Benim en değerli varlığım kızımdır Onun kucağına atlayan yarışmayı kazanmış sayılır Diye kararını açıklamış Böylece kurbağa prensesi kazanmış. Pire ile çekirge kendilerine haksızlık yapıldığını ileri sürmüşler. Pire... Benim hakkımı yediler. Oysa yarışmayı ben kazanmıştım. Zaten bu dünyada hep sersemler kazanır. Diye söylenmiş. Sonra almış başını başka ülkelere gitmiş. Orada birçok savaşlara katılmış. Dediklerine göre de bir savaşta vurulup ölmüş. Çekirge ise dağda bayırda dolaşıp yanık türküler söylemiş... Ben bu masalı çekirgenin söylediği bir türküden öğrendim. Türküde anlattıkları doğru mudur, yalan mıdır, orasını bilemem. Hakan'ın Yeni giysisi. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde bir Hakan yaşarmış. Bu Hakan, cicili bicili giysilere çok meraklıymış. Eline geçen parayı hep yeni giysiler giymek için harcamış. Günlerden bir gün iki düzenbaz gelmiş saraya. Hakan'ın karşısına çıkmışlar. Yüce Hakan'ımız, kumaş dokumakta bizim üstümüze yoktur. Bizim dokuduğumuz kumaşı aptallar göremez. Yalnızca akıllılar görür. Demişler. Hakan bunu işitince... Bu kumaştan hemen bir giysi yaptırayım kendime. O zaman kim aptal, kim akıllı kolayca anlarım. Diye düşünmüş. Hakan iki düzenbaza inanmış. Sarayda bir oda verip kumaşı dokumalarını emretmiş. İki düzenbaz bir dokuma tezgahı kurmuş sözü ona çalışıyormuş gibi yapmaya getirilen sırmaları ve epekleri ceplerine atmaya başlamışlar. Gel zaman git zaman Hakan kumaşı merak etmiş ama ya göremezsem diye korkmuş öyle ya göremezse herkes ona aptal diyecekmiş bu yüzden başbakanı göndermiş. Başbakan iki düzenbazın yanına gitmiş tezgaha bakmış ama kumaş mumaş görememiş aptal demesinler diye diye vermemiş. Bu arada iki düzenbaz boş tezgah göstererek olmayan kumaşı öve öve bitiremiyorlarmış. Düzenbazlar ''Nasıl olmuş Sayın Başbakan? Kumaşı beğendiniz mi?'' diye sormuşlar. ''Çok güzel dokunmuşsunuz, elinize sağlık.'' demiş. Aptallara görünmeyen kumaşı yalnız Hakan değil, herkes merak ediyormuş. Dokuma işinin bitmesini dört gözle bekliyorlarmış. Hakan en sonunda dayanamamış, gidip kumaşı kendi gözleriyle görmeye karar vermiş. İki dolandırıcı Hakan'ın geldiğini görünce boş tezgahın üzerinde ellerini oynatarak çalışıyormuş gibi yapmaya başlamışlar. Başbakan Hakan'a boş tezgahı göstererek... Ne kadar güzel kumaş değil mi yüce Hakan'ımız? ...diye sormuş. Hakan afallayıp kalmış içinden şöyle diyormuş. Garip şey doğrusu. Kumaş falan göremiyorum. Yoksa ben de aptalım biri miyim? Ama yine de görüyormuş gibi yapmış. Bu arada düzenbazlar tüm saray ileri gelenlerini gözleri önünde görünmeyen kumaşı tezgahtan çıkarmışlar. Kocaman makaslarla sözde kumaşı bitiyormuş gibi yapmışlar. Sonra da ipliksiz iğnelerle dikmeye başlamışlar. Buyurun Yüce Hakan'ım. Giysinizi diktik. Demişler. Hakan soyulmuş. Düzenbazlar Hakan'a yeni giysisi giydiriyormuş gibi yapmışlar. Giymişi bitince saray soyluları hemen dal kavukluk yarışına başlamışlar. Ama ne kadar yakıştı. Oysa hiçbirinin bir şey gördüğü yokmuş. Dışarıda toplanan halk Hakan'ın yeni giysisini de görmek için sabırsızlanıyormuş. Bir tören düzenlenmiş. Hakan halkın karşısına çıkmak için yürümüş. Bu sırada dal kavuklar yerlere sürünüp kirlenmesin diye Hakan'ın olmayan giysisinin eteklerini tutuyormuş. Hakan sokağa çıkınca herkes hayranlıkla aman ne güzel giysi diye bağırmış. Aslında hiç kimse bir şey görmüyormuş. Ama dedik ya kimse kendisine aptal denilmesini istemiyormuş. O sırada babasının omuzundan töreni izlemekte olan küçük bir çocuk. Ah şuna bakın Hakan ah, çırılçıplak diye bağırmış. Bu söz bir anda ağızdan ağızla kulaktan kulağa yayılıvermiş. Az sonra herkes Hakan H çıplak dolaşıyor. Çıplak. Hakan, çıplak. Ay, Hakan çıplak diye bağırmaya başlamış. Hakan işte o zaman anlamış gerçeği. Bir utanmış bir utanmış ki sormayın. Bu sırada dal kavuklar hala Hakan'ın eteğini tutuyormuş gibi yapıyorlarmış. Bu dal kavuklar da utanmışlar mıdır dersiniz? Bülbül Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde büyük bir ormanın içinde bir bülbül yaşarmış. Bu bülbülün sesi çok ama çok güzelmiş. Şakamaya başladığı zaman herkes kulak kesilip dinlermiş. Ama o ülkenin hükümdarı böyle bir bülbülün varlığından habersizmiş. Günün birinde durumu öğrenmiş, başbakanı çağırmış. Ülkemde güzel sesli bir bülbül yaşıyor. Ama ben bunu yeni öğreniyorum. Çabuk bulun getirin o bülbülü bana. Bu akşam sarayda bir konser vermesini istiyorum. Demiş. Bülbülün varlığından başbakan da habersizmiş. Sormuş soruşturmuş ama kimse Bülbül'ün yerini bilmiyormuş. Neyse ki sarayın mutfağında çalışan küçük bir bulaşıkçı kız... Ben Bülbül'ün yerini biliyorum. Sizi oraya götürebilirim. Demiş. Küçük kız başbakanı ve saray görevlilerinin bir bölümünü yanına alarak yola çıkmış. Yarı yolda bir ineğin müe müe diye bağırdığını işitmişler. Başbakan... Ha işte Bülbül şakınıya başladı. Demiş küçük kız... Hayır o Bülbül değil ona inek derler. Diye yanıt vermiş. Az sonra bir kurbağa vırak vırak diye vıraklamış. Bunu işiten bakanlardan biri... ''Bülbül bu olsa gerek.'' demiş küçük kız. ''Hayır o Bülbül değil onu kurbağa derler.'' diye yanıt vermiş. Neyse uzatmayalım. Az sonra Bülbül'ün bulunduğu ağacın yanına gelmişler. Başbakan imparatora konser vermesi için Bülbül'ü saraya davet etmiş. O gece saraydaki salonun ortasında Bülbül'ün konması için bir tünek yerleştirilmiş. Bülbül güzel sesiyle şakamaya başlamış öttükçe coşmuş, coştukça ötmüş. İmparator bülbülün verdiği konserden çok hoşnut kalmış. Bülbülü sarayda alı koymuş. Ona bir kafes yaptırmışlar. Arada sırada dışarı çıkıp dolaşmasına izin veriyorlarmış. Ama kaçmasın diye bülbülün ayağına ip bağlıyorlarmış. Günlerden bir gün komşu ülkenin kralı imparatora bir armağan paketi göndermiş. Bu paketten oyuncak bir bülbül çıkmış. Oyuncak bülbül Tıpkı orman bülbülüne benziyormuş. Yalnız onun kanatları değerli taşlarla süslüymüş. Bir de zembereği varmış. Bu zemberek kurulduğunda... ...oyuncak bülbül kuyruğunu sallayarak... ...şarkı söylemeye başlıyormuş. Ama yalnızca bir tek şarkı biliyor... ...hep o şarkıyı söylüyormuş. Bir gün... ...her iki bülbülü de dinlemek istemişler. Oyuncak bülbülü orman bülbülünü... ...salona getirmişler. Oyuncak bülbül şakımaya başlamış. İmparator aynı şarkıyı... ...tam 33 kez dinleyince sıkılmış... Biraz da orman bülbülünü dinlemek istemiş. Ama orman bülbülü fırsat bu fırsat deyip kanatlarını açtığı gibi açık pencereden pırır diye uçup gitmiş. İmparator oyuncak bülbülü dinlerken birden zembereyi boşalıvermiş. Oyuncak bülbül bozulmuş. Artık şarkı söyleyemez olmuş. Gel zaman git zaman imparator ağır bir hastalığa yakalanmış. Günleri sayılıymış. Akşama sabaha ölecekmiş. Son nefesini vermeden önce oyuncak bülbülün şarkı söylemesini istemiş. Hadi benim sevgili kuşum şarkı söyle bana. Demiş. Demiş ya oyuncak bülbülünden ses soluk çıkmamış. İşte tam o sırada orman bülbülü açık pencereden içeri girmiş. Hasta yatağında yatan imparatora en güzel sesiyle en güzel şarkıları söylemeye başlamış. İmparator orman bülbülünden hiç gitmemesini, hep sarayda kalmasını istemiş. Ama orman bülbülü... Hayır, ara sıra gelir sana yine şarkılar söylerim ama özgürce yaşadığım ormanı hiçbir şeye değişmem. Bülbül böyle dedikten sonra uçup gitmiş. Ertesi sabah sarayın ileri gelenleri imparatorlarının ölüsünü kaldırmak için odaya girdiklerinde imparator onlara... ...günaydın demiş. İmparatorlarının iyileştiğini görünce çok şaşırmışlar. Ve çok sevinmişler. Kara buğday Bir fırtınadan sonra bir kara buğday tarlasından geçerseniz, Tarlanın kurumuş, kararmış olduğunu görürsünüz. Sanki bir yangın yakıp kavurmuş gibidir kara buğday tarlasını. Köylülere sorarsanız, yıldırım düştü de ondan böyle oldu bu tarla derler. Peki ama yıldırım niçin yapmış bu işi? Niçin yapmış ben anlatayım size. Ben de zaten bir serçeden duymuştum. Serçe'ye de yaşlı bir Söğüt ağacı anlatmış. Bir kara buğday tarlasının yanında yaşlı bir Söğüt ağacı varmış. Söğüt boylu postuymuş ama kocamış. Ortası yarılmış, yarığında otlar, böğürtlenler bitmişmiş. Söğüt ağacı başını yere eğermiş hep. Yeşil dalları uzun saçlar gibi yere sarkarmış. Kocamış Söğüt'ün çevresindeki tarlalarda ekinler varmış. Buğday varmış, arpa varmış. Çavdar varmış, sarı kanaryalara benzeyen yulaf varmış. Bir de kara buğday tarlası varmış. Kara buğday yaşlı Söğüt'ün dibindeymiş. Öteki ekinler gibi eğilmezmiş hiç. Kibirli, gururlu bir bitkiymiş kara buğday. Başını hep dik tutarmış. Ben de o buğday başakları kadar zenginim. Üstelik çok daha güzelim. Benden daha yakışıklı, daha güzel kim var ihtiyaç Söğüt ağacı? Yaşlı Söğüt senden güzeli de var elbet dercesine başını sallarmış. O zaman kara buğday... Aptal söğüt, sen de. ...diye kızarmış. Bir gün korkunç bir fırtına patlak vermiş. Tarlalardaki tüm başaklar başlarını eğmiş. Çiçekler yapraklarını katlamışlar. Kara buğdaya demişler ki... Sen de bizim gibi, sen de eğ. Kara buğday... Eğmiyorum işte. Demiş. Söğüt ağacı... Bulutlar gümürdüğünce sakın yukarı bakma. Yoksa yanar kül olursun. Diye uyarmış. Kara buğday... Ne olursa olsun, bakacağım işte. Demiş. Çok geçmeden... Fırtına ortalığı birbirine katmış. Şimşekler çakmış, yıldırımlar düşmüş. Bir süre sonra ortalık yatışmış. Çiçekler, buğdaylar başlarını kaldırıp doğrulmuşlar. Ama bizim kara buğdaya yıldırım çarpmış. Ölü yararsız bir ottan başka bir şey değilmiş artık. Derken rüzgar esmiş, Yaşlı Söğüt ağacının dalları aralanmış, Yeşil yapraklarından damlacıkları dökülmüş. Sanki ağlıyor gibiymiş Söğüt ağacı. Serçeler, niçin ağlıyorsun yaşlı söğüt ağacı diye sormuşlar. Yaşlı söğüt ağacı, kara buğdayın boş gururunu, kendini beğenmişliğini anlatmış. İşte böyle, ben bu masalı serçelerden dinledim. Bir akşam bir masal anlatmalarını rica etmiştim, bana bu masalı anlattılar.